hamke um, radyodan um, Türkiye hamke radyodan et hamke radyodan efendim dumal dumal Merhaba sevgili dostlar, dinleyenler, dinlemeyenler, herkese merhaba. Oo, o derece yani. Ne o derece? O kadar internasyonal bir adamsın ha. Anlamadım. Dinleyenler tamam da, dinlemeyenler ne alaka? İnsanlar bizi dinlemiyor diye dışlayalım mı onları yani? Dışlamana gerek yok zaten, seni duymuyorlar. Duymuyorlarsa kendileri kaybeder zaten. Hem sen susar mısın? Ama ne yaparsan yap ya, senle muraşacaksın. <gülüyor> Ömer Pekin'le Hurafi Avcıları. Sevgili dinleyenler bugün literatürümüze son dönem giren fakat girer girmez de zihinleri allak bullak eden hatta bazı kurumları bile tedirgin eden bir kurafeyi aydınlatmaya çalışacağız. Postacı kapıyı iki kere çalar mı? <gülüyor> Yakın dönemde bir filmle de gündemimize giren bu tabir günden güne insanları merak içinde bırakmış. Kapı ikinci kez çaldığında acaba bu bir postacı mı diye telaşa kapılan halk çareyi kapının deliğinden bakmakta bulmuş <gülüyor> ve bazı kargo şirketleri de İki kez çaldıkları kapılarda postacı olarak karşılanmaktan hoşnutsuzluk duymaya başlamışlardı. <gülüyor> Peki ama gerçekten postacı kapıyı iki kere çalar mıydı? Öncelikle halk mikrofonda. Ee, yani mikrofon halkta. Ömer Pekinli hurafi, Pekinli, hurafi Avcı Pekinli hurafi avcıları. Merhaba küçük. Postacı kapıyı iki kere çalar diyorlar. Sence postacı kapıyı iki kere çalar mı? Bizim postacı kapıyı çalmıyor. Posta kutusuna bırakıyor. Ayrıca bizden bir. <gülüyor> e, Afedersiniz postacı kapıyı niye iki kere çalar? Belki de ikiye kadar sayabiliyordur da ondan. <gülüyor> Espri yaptım nasıl? <gülüyor> Ömer Pekin'le <gülüyor> hurafi amcalar. postacı kapıyı iki kere çalar diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Kim saymış? Neyi? Postacının kapıyı iki kere çaldığını tabi. <gülüyor> bilmiyorum bayan yani biz de o konuyu araştırıyoruz zaten. E, tamamen yanlış buluyorum. Ee, bir kere postacı iki kere çalarsa o zaman da tüpçü kaç kere çalar diye bir e, soru sorarlar diye düşünüyorum ben o zaman yani bilemiyorum yani. Oho hanımefendi ya bir kere de adam gibi cevap verin ya. Ay sana da cevap beğendiremiyoruz ayol. <gülüyor> evet dünyanlar gördüğünüz gibi halkın kafası bu konuda hayli karışık. Şimdi halkın oldukça yoğun bir şekilde kafasını kurçalayan postacı kapıyı iki kere çalar kurafesini yapacağımız bir takım bilimsel deneylerle ispatlamaya çalışacağız. Ömer Pekin'le Hurafe Avcıları. Pekin Avcıları Ve dinleyenler şu anda yıllarını postacılık mesleğine vermiş Üsküdar Ferah Mahallesi'nin değerli postacısı Şeref Bey buraya doğru geliyor Ve o klasik türküsünü söyleyerek geliyor Bak postacı keliği, <gülüyor> e, bakıyı, selam kereği, herkes ona selam ediyor Merhaba Şeref Bey hoş geldiniz Aşk bulduk Ömer Bey, nasılsınız? Evet dinleyenler şimdi Şeref ile yaklaşık 1-2 saat dolaşacağız. Kapıları çalacağız. Şeref Bey kapılara posta bırakacak. Bakalım durumun gerçeğini anlayacağız. Buyurun ee, Şeref Bey. İyi hadi bakalım gitalım Ömer Bey'cum. Hadi gidelim. abone Türkiye söyleyerek mi gidelim? Olur Şeref Bey. Bak mostancın kitiyi Selam verin. Herkes ona bak. Bunun devamı neydi? Ben unuttum abonu. <gülüyor> Ömer Pekin'le bu rafi ve dinleyenler şu anda bir evin önündeyiz ve zilde Diyadin Ersönmez yazıyor. Hemen evin önünde e, elimizde ona ait bir zarf var. E, zarf da Şeref Bey'in elinde. Bakalım Şeref Bey postacımız ne yapacak? Hep beraber izliyoruz. Bir kere çaldı. Ve ikinci defa çaldı. Evet dinleyenler şu anda postacı kapıyı iki kere çaldı. Bakalım heyecan dorukta bekliyoruz. Ya, bu kapıyı bi açından bostacı geldi bostan bırakacağım ya yav yani, adamı deli ya. yav <gülüyor> bak Ömer bey gördünüz kapıyı caldım açmadılar şimdi kapıyı tokmakmayacağım yani vuracağım kapıyı kıracağım bu kapıyı yani <gülüyor> dinleyenler postacı kapıyı birkaç kez çalar açmazsanız 4-5 kere çalar hatta devamında yumurtlarda <gülüyor> buradan damlıyoruz ki postacı kapıyı iki kez çalmaz. Ama bitmedi dinleyenler buradan yola çıkarak hemen bir başka hurafeyi de anlatmak istiyorum. Şimdi bakın ben de bir kapının önündeyim ve kapıyı iki kez çalıyorum. Bir ve iki. Buradan da anladığınız gibi kapıyı her iki kez çalan da postacı olacak diye bir şey yok belki de o Ömer Pekin olabilir dinleyenler. <Gülüyor> Kim o? E, deney yapıyoruz ablacığım. Sağ olsun be. Hurafiye şeyiz biz. Ay deney yapacak başka bir kapı yok mu yol? Hem kimden deniyoruz? <Gülüyor> Gel dinleyenler bir sonraki hurafimizde buluşmak üzere hoşça kalın. <Gülüyor> Ömer, Ömer <Pekin'de> Türk Yer Radyo'na, Türk Yer Radyo'na, Türk Yer Radyo'na. <gülüyor> Perşan FM saatlerde Dünya Radyo'da. Yasan Ömer Pekin, Burak Tarık, Teknik Yapım Ömer Pekin. Haha, <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Perşan tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.perhisanfm.com www.perhisanfm.com <gülüyor>